1727 numaralı konu Hazreti Ömer'in Hz. Ebu Bekir'i defnettikten sonra okuduğu hutbe, evet, Ebu Bekir Sıddın defin işini bitiren Hazreti Ömer eline bulaşan toprağı silkeleyerek ayağa kalktı ve şu hutbeyi irat etti, şunu biliniz ki Allah Teala sizleri benimle, beni de sizlerle imtihan etmektedir, iki arkadaşımdan sonra, Hazreti Peygamberle Hz. Ebu Bekir, Allah beni başınıza getirdi, bundan böyle işlerinize ben bakacağım, Allah'a yemin ederim ki bana gelen davaları halletmek için elimden geleni yapacağım, sizleri ile ilgilendiren hiçbir şeyi kaçırmamaya çalışacağım. Siz de size verilen emanetlerde kusur etmemeye gayret ediniz. Siz iyilik yaparsanız ben de size iyilik yaparım. Kötülük yapanlarınızı ise mutlaka cezalandırırım. Hazreti Ömer dünyadan ayrılıncaya kadar bu söylediklerini aynen uyguladı.